birisi. Hollanda'da ikabet ediyor birisi. Yedi yıllık evli, iki çocuk babasıymış ve boşanmış. Diğeri ise fakir ve zayıf kişiliği var. Nasıl davranılır? Şimdi fakir olması küsur, kusur değil zayıf kişiliği var demesi kusur. Yani zayıf kişilik nereden kaynaklanıyor? Dini bakımdan kararsız, iradesiz günahlara sapı veriyor bilmem ne filan. Fakirse Allah zengin eder. Evlenene yardım eder zenginlik fakirlik mühim değildir ama şişilik önemlidir. Dini bakımdan örsün insanları günürlük için gelenleri, memzetleri, dini bakımdan uygun olanı tercih etsin veya beklesin. Efendim aslanlık senavına hazırlanan kardeşlerimiz dua bekliyorlar. Allah muvaffak eylesin. Allah hepsini hepimize razı olsun abim 20-30 yaşlarında bir buçuk seneden beri ailesinden ayrılıp İstanbul'a geldi. Dönmek de istemiyor. Annesi ve babası çok üzülüyor. Evli çocukları yok. Hanımın da çok üzülüyor. Daha önce çok iyiydi. Falanca yere bağlıydı. Yani bir başı dergah. Nasıl oldu bilmiyoruz. Birden bozuldu. Evlenir düzelir dedik ama hiç de düzelmedi. Kimseye kötülüğü yok ama kendisine ve ailesine kötülük yapıyor. Efendim du dua etmenizi istiyoruz. Veya muska yazmanızı istiyoruz. Adı şudur filan diyor. Efendim Allah akıl fikir versin bu kimseye. Çünkü ateşle oynuyor büyük bir sorumluluk altında. Hem kızı almış, evlenmiş, hem de bırakmış, gelmiş buraya. Sorumluluğunu şey yapmıyor. O kızın yemesi, içmesi, barınması, bakılması bunun boynuna borçtur. Sorumluluktan kaçıyor. Erkekliğe sığmaz. Namertliktir. Erkek gayri gayri mertane bir harekettir. Ya hanımın yanına getirecek, hanımın yanından ayrılması genellikle doğru değildir. Ya hanımının yanında olacak ve bakımına riayet edecek. Kadın çirkin olabilir, şöyle olabilir, böyle olabilir ama olmuş, almış falan ondan sonra bu işi bozmasa yanlıştır, yalandır, doğru değildir. Üstelik falanca dergide bağlıymış. O da o da daha ayıbını büyütüyor efendim. Allah islah etsin. Allah e, hakkı haklı göstersin. Sorumluluğunun gereği olan vazifelerini, kocalık vazifesini güzel yapmayı nasip etsin. Efendim, nasihat etmek lazım. Yaptığı şeyin günah olduğunu söylemek lazım. Kadından ayrı kaldığı müddetçe vebal altındadır. Kadının yanına almadığı müddetçe. Boşansa bo boşanmak da kötü bir şeydir. Çünkü makul bir sebep olmadan boşamak da Allah'ın en kızdığı şeydir. Şey yapacak, yani eskiden iyidir, sonradan bozuldu. Evlilik oyuncak mı? Bir öyle, bir böyle. Yani elime geçse ben ona yapacağım, bilirim böyle desin de korsun sigarayı bıraktım 10 gün oldu bir daha başlamamak için duanıza ihtiyacım var Allah kararlı iradeli eylesin ayrıca İslam'ı yaşamayan ağabeyim ve yengemin hidayete ermesi için bu mümkün değilse en azından evlerine huzur gelmesi için çünkü her gün kavga ediyorlar 3 çocukları var ileride bir aile faciasından korkuyoruz diyor Allah hakkı göstersin İslam'a ısındırsın Efendim doğru yola getirsin. Dırdırı kavgayı, gürültüyü bıraktırsın. Ee, tabii bunlara nasihat etmek lazım. Yani efendim e, İslam'ı yaşamayınca evde bed bereket olmaz, huzur olmaz. İslam'ı yaşayacak. İslam'a uygun hareket edecek. Onu sağlamaya çalışmak gerekiyor. Özel bir soru sormak istiyorum diyor birisi. İktisat mezunu 29 yaşında biriyim. Evlenmek istiyorum. Birisini buldum, fakat tanımıyorum ailesini, falancı yere bağlı, maalesef ama İslam'a uygun yaşamıyor. Babası hala faizlik kredi alıyor, oturdukları mahallede pek fazla olumlu şeyler söylemediler, fakat kötülemediler, fazla tanımıyorlar. Benim ailem de olaya pek sıcak bakmıyor, bu konuda ne tavsiye edersiniz? olduğunu düşündüm, gerisini buldum diyor. Tamam, efendim. Onu biraz daha iyi tanısın. Anneler, babalar maalesef e, evlatlardan farklı olabiliyor. Tabi anası babası da iyi olan bir kimse bulsaydı iyi olurdu. Fakat bulduğu nemzet ise, inşallah alınca onu iyi bir insan haline e, şey yapabilir, e, sevk edebilir inşallah. İstiharede iki boş açık renkli tır kamyonu gördüm diyor. Evet, beyaz olması bir hayır alamettir, efendim. Tır kamyonu, kamyonu da inşallah hayırdır Yani kız faydalı olabilir ama içinin iyi bilgilerle doldurulması lazım. İsimlerimiz iki kız kardeşiz isimlerimizi beğenmiyoruz, efendim. Bize isim verir misiniz? Birisi... Sümeyye olsun. Birisi de... Efendim... Birisi de Hümeyre olsun, Sümeyye ve Hümeyra olsun. Günümüzdeki sistemde vergi kaçırmakla Allah indiğinde haram işlemiş olur muyuz? Şimdi bu günümüzdeki sistemde vergi nispetleri ile Allah'ın bir Müslümana yüklediği e, mali mükellefiyetler arasında fark vardır. Müminin ilk önce Allah'ın kendisine yüklediği mali mükellefiyetleri yerine getirmesi gerekiyor. Yani zekatını tam olarak vermesi icap ediyor. Devletin isteye isteğe bağlı olarak yaptırmış olduğu sigorta caiz midir? İsteğe bağlı olunca sigorta konusu münakaşalı olduğundan efendim caiz demeyenleri vardır, bu konuda mahsurunudur diyenler vardır caiz olmuyor. Ama devlet yaptığı için devletin halkına bir yardım şeyi vardır, vazifesi vardır. Onu o tarzda yapıyor demektir. Caiz diyenlere göre de bir olumlu tarafı var. Olabilir belki. Devletin zorunlu yaptığı bağkurun eksiğini bu ile tamamlayarak emekli olmak caiz midir? İşte o e, tamamlamayı da devlet bir kaide olarak meşhur saydığından bir rozet satılıyor ilahi en de verirler ki maddi var üzerinde sahada satılan bu rozet ile efendim 100 numaraya girilebilir mi diyor bu tabii ilahi ey benim Rabbim en tamaksu diysem benim maksudumsun rızam da benim talep ettiğim bir şeydir bu bir sözdür ama ayet değildir ayet olmadığı için yani nispeten hafif bir şey olmuş oluyor. Söz, nişan ve evlilikle ilgili bilgi almak isteyen 10 yaşındaki bir gence, yeni dönüş yapmış bir kimseye hangi eserleri tavsiye edebiliriz? Sözlenme, söz kesme, nişanlılık ve evlilik konusunda bu İslam'da kadın filan diye bazı kitaplar hatırlıyorum ben. Bizim sahadaki arkadaşlara gitsinler, sorsunlar. Bekir Topaloğlu'nun güzel bir eseri vardı. Belki ondan sonra başka eserlerde neşir edilmiştir ben. Mutlalik olmamışımdır. Sahadaki arkadaşlara sorsunlar. En yeni, en güzel hangisi? E, falanca şeyi, cemaatinden selamlar. Soru Birinci soru. Hatme Hacega'nın taşla yapılanının tesis yapılımı daha faziletlidir. Tevbi bakımdan fark olabilir mi? Hatme da sayıları tam tutturmak taşlı olduğundan onu yaparsa daha şey olabilir ama hocamız taşsız olarak da yaptırıyordu. Bu insanın kendi şeyine bağlı bir husustur. Dersli olmadık herhalde size cemaatimize muhabbeti olan kimseleri hatma hacagâhına katmakta hatta onlara ders almaları için sırada bulunmakta bir sakınca var mıdır? Yoktur. Çünkü Gümüşhaneli Efendimiz Hazretleri bizi seven bizdendir diyor. Sevgi, bağlılık demektir. Efendim Ders aldığı halde sevgisi olmayan da tam bağlanmamış demek oluyor yani. Bizim şahsımızdan o beldede ders almak isteyenler varmış. Öyle ben oraya gelmeyi geciktirirsem vebal altında kalırlar. O dersleri yapmalarını benim selamlarımla beraber onlara tebliğ etsinler. Dersleri yapmaya başlasınlar. Gelince de görüşürüz inşallah. ben rüyayı çok görürüm diyor birisi ama rüyalarını kimseye anlatmam diyor. Gördüğüm çoğu rüyada aynen çıkıyor. Bunu neye yorarsınız? Bu kalbin safiliğine alamettir. Rüyaların aynen çıkması güzel bir şeydir. Ee, rüyalar gelişigüzel insanlara anlatılmaz. Rüyanın kıymetini bilen ciddi insanlara anlatılır. Eğer kendisinin manevi haliyle ilgili bir takım işaretler taşıyorsa onları söylememek faydalıdır. Çünkü söylediği zaman kaçar. Dersli han hanımlardan davet edildikleri halde hatme-i sohbetlerimize katılmayanlar var. Bunların durumları nedir, neler yapabiliriz? Tabii biz ihvanın arasında sevgi ve muhabbet ve bağlılık ve ziyaretleşme gibi şeylerin olmasını temenni ediyoruz. Ailelerinden, kocalarından bir mahsurları yoksa gelsinler. Arılara şeker yediriliyor, bal çok olsun diye mahsurlu mudur acaba? Tabii yani Arının balı çok önemlidir. Bal almak da oğluna kız almak gibi mühimdir. Çünkü arı balı nereden topladı? Bazen zehirli çiçeklerden toplar, bal zehirli olur. Mesela Bolu'nun, Kastamonu'nun, sinapun, Eğreti otu olan bazı böyle zehirli otların olduğu yerlerde bulunan arılarının balları zehirli oluyor fazla miterde yenildiği zaman insanı öldürebiliyor. Veya kafasını tutuyor, başını döndürüyor filan. Arıların şeyi çok önemlidir. Malzemeyi nereden aldığı çok önemlidir. En kıymetli bal, kır çiçeklerinden tabi bir şekilde arıların toplayıp yaptığı baldır. Binaenaleyh herkesin temennisi odur. Eğer önüne tatlı şeyler konularak böyle bal teşkil ettiriliyorsa, o zaman bir çeşit kalite düşmesi olmuş oluyor. Efendim bazen de e, diyorlar ki arıcılar biz bunu zaten arıyı beslemek için kışın yapmak zorunda kalırız. Onların bu yani ekmek yemesi filan gibi bazen de gereklidir diyorlar. Efendim şeyini söylemeli yani eğer kır çiçeklerinden değil de şundan veya bundansa e, arının balının cinsini çeşidini söylemekte ticaretin helal olması bakımından şey vardır. Yani esasında bal diye biz çiçeklerden toplanılan kıymetli, şifalı malzemeyi kastediyoruz. Arının önüne koy efendim şerbetleri, şeyleri oradan hiçbir şeyi özelliği olmayan kimyevi maddeleri alsın, şeye doldursun. Bu bir şey olmuş oluyor. Yanlış oluyor. Fındık mahsulünün öşürü onda bir midir? 20'de bir midir? efendim eğer şey mahsul şey yapılarak sulanarak elde ediliyorsa o zaman meşakkatinden dolayı e, şey az alınır öşür e, şey olmadığı için burada bir su, yamaçlarda şeylerde genisi yetiştiğinden öşürü onda birdir e, gübre ilaç vesaire masrafları çok oluyor deniliyor efendim e, yani yağmur e, şeyde olmuyor ama Efendim masrafları çok oluyor. Masraflar bütün mahsullerde var. Masrafların olması şeyi efendim, öşürün miktarını değiştirmiyor. Öşür olması gerekiyor. Doğudaki Müslüman kardeşlerimizin hem devlet tarafından hem PKK tarafından şehit ediliyor. Fakat Müslümanlar bunu önemsemiyor. Sizden ricamız dergilerde bu gibi konulara temas etmeniz. Efendim fitne bir beldeye, bir memlekete geldi mi çok zordur. Herkes zarar görür bundan. Bu fitneyi söndürmek herkesin vazifesidir elinden geldiğince. Bizim için İslam'da Kürtçülük, Türkçülük gibi bir şeyler olamaz. Müslümanlar birbirinin kardeşidir. Elbette böyle bir şeye destek de veremeyiz, tebessüm de edemeyiz, oy da veremeyiz, tutamayız da tutamayız. Efendim böyle, bu gibi insanların yaptığı şeyleri de, hoş göremeyiz. Onların karşısında da ilgisiz duramayız. Elbette İslami bir takım şeyleri yapmamız, gerekli çalışmaları yapıp bu fitneyi söndürmeye çalışmamız el er birliğiyle lazım. Ayrılma zamanı değil, birleşme, efendim, düşmanlık zamanı değil, kardeşlik zamanıdır diye var gücümüzle bu fikri yaymaya çalışmalıyız ki bu fitne, dışarıdan efendim, körüklenen fitne memleketimize zarar vermesin. İhvan'dan bir kız ile evlenmek istiyorum. Ancak ailem kız, bir yaş büyük erken çöker diye karşı çıkıyor. Ne yapalım? Böyle bir şey bahis konusu değildir. Efendim yaş eşit olabilir. Bir yaş büyük olabilir. Küçük olabilir. Efendim kimin erken çökeceğini Allah bilir. Allah sağ afiyet versin. Efendim umumiyetle erkekler daha çabuk çöküyorlar. Yani benim gördüğüm bayanlar dışarıda efendim dul geziyor. Erkekler daha çabuk göçmüş gitmiş oluyor. Meşakkati vesairesi çok olmuş oluyor. Tabi Allah sıhhatı afiyet versin. Böyle hesaplar yapılmaz. Yani ihvandansa, müslümansa, müddeiyinse, hafızsa, bilmen ise, hoşsa evlenirsin, geçersin. Peygamber Efendimiz 15 yaş büyük bir kimseyle evlenmiş. Halam, amcamın hanımı, amcamın kızı sizden ders almak istiyorlar. Efendim, tamam onlara selamlarımızı söyleyin, kabul ettiğini söyleyin. Şu anlattığım şeyleri çeksinler, bir arada gelsinler benimle görüşsünler. Ohterem, hocam, Kardeşimin durumu mali bakımdan çok iyi. İslami durumumuzu iyi. bana karşı soğuk davranıyor. Ayrıca işim de bozuk. Kardeşimin himayesi hidayeti için ve benim için dua eder misiniz? Evet. Allah kardeşimizin işine hayırlar versin. efendim. Kardeşine de hidayet ihsan eylesin. Doğruyu göstersin. Suriye'de bulunan falanca efendinin, müridiyim. Fakat bu tarikat hakkında şüphelerim var. Teyze alamıyorum. Bu tarikatın hak olup olmadığı hakkında ne buyurursunuz? Bilmiyorum. Nakşi galiba. Ama yani yolun nakşi olmasından ayrı, nakşin tarikatının bir şubesi olmasından ayrı kişilerin önemi vardır. Yani baştaki şahsın durumunun önemi vardır. Ya selahiyetli değildir. Ya efendim hareketleri şöyledir, böyledir gibi durumlar olabilir. Ya da biddatlar veyahut yalan yanlış şeyler söylüyor olabilir. Sünnete aykırı şeyler. Şüphelerini şeyini incelesin. Yerli söz olup olmadığını. Kendisi karar versin. Ben fazla bir şey diyemeyeceğim. Sürekli vesvese geliyor. Ne buyursunuz? Vesveseye itibar ettikçe artar. Vesveseye itibar etmemek lazım gelir ve bir konuda bir şeyi kararlaştırdıktan sonra yürümek gerekir. Abdesti, abdesti iyi almaya dikkat etmek gerekir efendim. Besmele'ye yüz vermeyince o azalır. İsim değiştirmek istiyorum. Ne buyurursunuz? Efendim peki ismi o zaman Bu isimlerde bayağı bir mesele oluyor. Hatırlayamayan insan şey yapamıyor. Efendim eee adile olsun aile başlıyordu ismi zaten öğrenci olduğumuzdan imkansızlıklar dolayısıyla memlekete yalnız gidiyoruz ne buyursunuz tabi bir müslüman hanımın yalnız başına seyahati bizim mezhebie hatalıdır. bir mahremiyle gitmeye çalışması ve bunun prensip edilmesi sağ solu da ana baba kardeşlerinde zorlaması lazım benim tahsilim bitti, gelin beni alın, götürün, fren demesi lazım. İşin doğrusu budur. Ama yani ne yapsa çare olmuyorsa, o zaman da işte emniyet tedbirlerine riayet ederek birkaç arkadaşla, efendim, öyle gündüz gözüyle gitmeye çalışmadım. Askere gitmeye şimdi geldi, bazı büyüklerim, efendim, ertelememi istiyor. Efendim, e, bazıları alete sözler söylüyorlar, şehit olmak için niyet önemli değil midir? O abilerin günümüzde efendim, e, verilen canlarının şüpheli durumda olduğunu söylüyorlar. Niyet önemlidir ve e, pozisyon önemlidir. Çarpışmanın pozisyonu çok önemlidir niyetle beraber. Yani e, onlara dikkat etmesi lazım. Babam vefat etmeden önce ev tutarken bir arkadaşına kefil olmuş. Evi tutan kişi babamın vefatından sonra bir sene evde oturmuş. süre içinde elektrik, su ve ev kirası borçlarını ödememiş. Ev sahibi mahkemeye vermiş. Hiçbir şey bulamayınca bu parayı bizden istiyor. Bu konuda ne yapmamız doğru olur? Kefadet bir mecburiyettir. Efendim. Ama kefil olan zat vefat etmiştir. Efendim. yani aslında o vermeyen şahsa, yani babasının kefil olduğu şahsa neredeyse onu söyleyip e, ödetmeye çalışmak lazım. Kendisi ödemek zorunda değildir çünkü kendisi söz vermemiştir. Babası da mesul değildir çünkü vefat etmiştir. Yani mükellef olma durumundan çıkmıştır. Asıl şey yapan şahsın efendim elektriği kullanan şahsın ödemesi lazım. Biz 3-4 sene önce bir kiraya vermiştik. Valide Hanım'ın evini efendim bilmem kaç milyonlara su parasını ödemeden gitti. Daha geçen gün de elektrik parasının bakiyesi geldi. Böyle alçak insanlar var. Evlerde beleş bedava oturup elektrik su paralarını ödemeyip oradan kalkıp bir başka yere gitmek. Orada da aynı alçaklığı yapmak. Öbür tarafta da aynı alçaklığı yapmak suretiyle böyle haramla yaşamak alışkanlığında olan insanlar var. Onlara biraz yüklenmek lazım. Yani onlara bu şeyi yaptırmamanın yollarını çalışmak. Bir şey yapmak lazım. Benim ismim Sultan değiştirmek istiyorum diyor. Tek ee, hala o zaman ismi e, Salih olsun, S ile başlayan bir isim olarak. <gülüyor> hocam hocam biz sizi ilk kez gördük. Bu sohbetle size intihal etmiş olduk mu? Elbet oldunuz çünkü e, ders tarifi yaptık. İşte o zikirleri o tarzda yaptığınız zaman efendim. E, vazifeyi muntazam yapmış olacaksınız. Yani intisap tamam oldu. Kendimin ikinci bir ismi olmasını niyaz ediyorum. Bana bir ikinci isim söyler misiniz? İkinci isim peygamber efendimizin isimlerinden birisi olabilir. Ahmet, Mahmut, Muhammed, Hamid, efendim Mahmud, Said, Müşteba, Mürteza vesaire. Pey peygamber efendimizin ismi listesinden, Evrat kitabımızdan bir tanesini seçsin. Muhsin vesaire. Ben yamanitinizden bir hanımla nişanlandım. Çevre ve örf ve adetler üzerine dini nikah yapıldığı aramızda. Resmi nikah yok. Bu durumda nasıl davranmalıyız? Nasıl görüşmeliyiz? Görüşmemizde sakınca var mıdır? Görüşme belli bir ölçü içinde örtülü ve şey olarak efendim olabilir. Fazla mahrem, yalnız bir odada tek başına kalmak doğru değildir, tehlikelidir. Dini bakımdan bir şey olmasa bile Sakıncalı ve tehlikelidir. Çünkü resmi nikahı yapmamıştır. Yani bir gün bozuşurlarsa bu kız falanca şeyle bir odada yalnız kaldı. Kim bilir ne yaptılar bilmem ne diye gölge düşer. Yani düğün oluncaya kadar zifaf oluncaya kadar kızın kendisini sakınması, koruması uygun olur. Bir erkek ismi, ismimi beğenmiyorum. Erkek ismi istiyorum diyor. Peki muhlis olsun ismi. İhlaslı manasında. uzun zamandır hizmet edemiyorum kendimde gevşeklik ve soğukluk hissediyorum ve hizmet edemeyince de huzursuz ve sinirli oluyorum diyor birisi Tabii bu, bu durum tarikatta bazen kabz bazen bast hali olur yani insan bazen neşeli olur bazen keyifsiz olur bazen şen şatır hareketli olur bazen isteksiz olur insanlık halidir bunlar ama devamlıysa ya lokmasında bir haram karıştığındandır ya da efendim bir başka sözüyle şeyiyle, düşüncesiyle işlediği bir kusurdan dolayıdır. Tevbe etsin. Lokmasının helal olmasına dikkat etsin. abdesti gelsin. Öğrenciyim şu anda diyor birisi. Aynı sınıfta okuduğumuz bir hanımla ihvanımızdan evlenmeyi arz ediyorum. Yalnız gelecek sene dördüncü sınıfta olacağız ve hanım ihvanımız aileye bir takım sorunları var. Anne babası arasında İslami yaşantıda biraz şey az, hafif. Ayrıca hanım, ihvanımızda üniversite hayatıyla, İslamiyet hayatı tam manasıyla yaşamaya gayret etmeye başlamış. Say, samimi ve yardımsever biri. Efendim, evliliğin hayra vesile olması hususunda hayır doğalarını bekliyoruz. Efendim, pekala Allah mesut bahdiye mutlu olsunlar. işlerini Allah rast getirsin. Efendim Gaziantep'ten falanca kardeşimizin bir takım meseleleri var. Onların halı için dua istiyorlar. Allah kolaylaştırsın hallini nasip eylesin. Üç tane kağıt kaldı. Bugün rekor kılıyoruz galiba. Serbest olduğum için bütün kağıtları cevaplandırmış olduk. Ben falanca Kur'an kursunda öğrenciyim. Kur'an'ı zor okuyorum diyor birisi. Dua edin diyor. Olabilir. Yetiştiği bölge dolayısıyla kültür farkından buradaki muhit, uzak bir muhit olduğundan bu gibi şeyler, sıkıntılar olabiliyor. Ama çalışınca geçer. O bölgenin insanları zeki olurlar. Biraz böyle zorluk çekerler. Çalışırsa ondan sonra daha iyi olur. Hafızaları canlıdır, kuvvetlidir. İmam Hatip Lisesi mezunuyum diyor birisi. Allah muvaffak ederse İlahiyat Fakültesi'ne girmeye hak kazanacağım. Fıkıh ilmini öğrenmeyi emretmiştiniz. Bu yolda çalışmak istiyorum Allah'ın izniyle ama ana babam beni evlendirmek istiyorlar. Sizin de bekarların samimi e, sakınmak gerektiğini ifade ettiğinizi biliyorum. Bekarların şerinden sakınmak gerektiği Ben bir şey demedim. Peygamber Efendimiz diyor ki yani sizin şerlileriniz bekarlarınızdır. Çünkü şeytana uyar, flört eder, damdam dam atlar, duvardan geçer, cama bakar, bir şey yapar. Yani bu, bu gibi bakımlardan şeyler olur demek bu. Ee, bekarlığın tehlikeleri yani. Efendim e, evlendirmek istemesi ilim, ilimle bir tezat teşkil etmiyor. Evlensin. İlme hatta hanımıyla beraber devam etsin. Efendim ayrıca ilahiyatın hazırlık sınıfını geçmek için muafiyet imtihanı vereyim mi? Tabi vermeye çalışsın. Sene kazansın. Şam'a gideyim mi? Elbet iyi olur. Şam'da dili böyle güzelce şey yapabilir efendim bunları tavsiye ediyoruz evdeliği de tavsiye ediyoruz ve nihayet sonuncu kağıt böyle gülük şekli falan daha önce sizden ders almıştım efendim hanım şey sandım ama bey kağıdıymış bir süre bir süre sonra Evet. Bu kardeşimiz bizden ders almış da sonra efendim bazı rüyalarla efendim başka bir taraflara kaymış. Şu anda bir takım sıkıntılarımızda sıkıntılar içinde olduğunu söylüyor. Sanıyorum bu sıkıntılar kararsızlığından kaynaklanıyor. Kendisinin böyle bir bakıma ahdine sadık olmamasından kaynaklanıyor. Ve Devamda edebilir yani bu böyle gelir, böyle de devam eder çünkü insan doğru olan bir yola girdikten sonra bir başka tarafa kayarsa e, o taraf doğrudan ayrıldıktan sonra nereye gider? Semaza Baden hakkı illat alal. Ondan sonra yanlış bir yola gider. Efen sonra da çeşitli şekilde rahatsızlıklar olur. Efen insanların çeşitli rüyalar görmesi mümkündür. Efendim, rüyaların bir kısmı şeytani olur, bir kısmı rahmani olur, bir, bir kısmı ilahi olur, bir kısmı meleki olur. Ee, efendim e, Biraz insanın aklını, mantığını, şerî bilgisini kullanarak fıkha uygun hareket etmesi lazım. Söz veriyorsun, ahd ediyorsun, ahdını sonra bir rüya bozuyorsun. Ahdken Allah insanı sorgu suale tabi tutar. Niye ahdini bir rüyayla bozun? O yanlış olmuş oluyor. <gülüyor> tabi biz bir grup olduğumuz için başka bir grup hakkında da çeşitli sözler sarf etmek istemiyoruz. Bu bizim şeyimizden dolayı. Yani fitne fesat vesaire çıkmasın. Gruplar arasında çekişme, çatışma vesaire olmasın diyedir. Ama elhamdülillah yolumuz ta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar muttasıl olan hak yoldur. E, takva yoludur. İhsan yoludur. İhlas yoludur. E, i̇nsan bunu bırakır da keramet ticareti yapılan Efendim şeylere kapılır. Efendim böyle efendim e, propagandalarla şey yaparsa sonunda hatalı durumlara düşebilir. Falanca şahsın fikrini savunan birisiyle efendim ihmanımızdan kız kardeşimizin evlenmesi uygun olur mu? Efendim o Zavallı bir lise mezunudur efendim, O şahıs Ona tabi olmak caiz değildir Çünkü fikirleri Kur'an-ı Kerim'e ve şeye aykırıdır Şeriatın aklamına aykırıdır Dini bilgisi de çok kuvvetli değildir Efendim böyle Nahak yere kavmin önüne geçmiş Ve şöyle böyle Şey yaparak etrafına taraftar toplamıştır Yanlışları Yalandır doğru değildir Davranışları ve sözleri halleri Ve çok biliyorum sanan Bir cahildir onun için ona tabi olan bir şahıs da aynı şaşkın yolda demektir. Öyle bir şey hayır getirmez insana. Çünkü o kulat tipli insanlarla Allah şey yapmaz. Yani biraz böyle kendini beğenmiş, ukala sağa sola edepsizce saldıran, sataşan, efendim maneviyat büyüklerine efendim hakaret eden, tasavvufu yok farz eden Efendim, Kur'an-ı Kerim'i de buna rağmen fıkı vesaire de iyi bilmeyen insanlardan öyle pek hayır gelmez yani. Onun için e, belki makbul olan nuhsan amel olmasın lakin hakide, akiden de halel. Yani insanın yolunun sağlam olması, akidesinin güzel olması lazım. Bu gibi insanlardan sonra çok problemler çıkıyor. Cedelci, iddiacı vesaire insanlardan tecrübelerimize sabit çok problemler çıkıyor. Sağlam tekvah insanlarla Allah bir arada olmayı, irtibat kurmayı nasip eylesin.